Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Ömer Fikret oyar Evet, Ömerf.oyel diye imzalıyorsunuz <gülüyor> kitaplarınızı. Ee, hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Ömer Bey'le birlikte bugün e, Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlanan son romanını Bahar'a bir hediyeyi konuşacağız. Ama öncesinde ben kısaca sizlere Ömer Bey'i tanıtacağım. Ömer Oyal 1982 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Yöneticiliği bölümünü bitirdi. Yeni Olgu, Söz, Gelecek, Insight Turkey, Radikal Kitap, Mesele, Varlık ve Duvar gibi çeşitli dergilerde yazıları yayınlandı. Magda Döndüğünde romanıyla 2016 yılı Ankara Üniversitesi Roman Ödümünü, Roma, Zaman Lekeleri romanıyla 2019 yılı Notre Dame Edebiyat Ödümünü ve ayrıca e, Gemide Yer Yok adlı kitabıyla 2020 Yunus Nadi roman ödülünü kazandı. Eserleri, Sürgün Ruhun Rüya Defteri, Gecelerin En Güzeli, Önceki Çağın Akşamüstü, Ferahlık Anına Övgü, Magda Döndüğünde, Zaman Lekeleri, Gemide Yer Yok ve bugün konuşacağımız Bahara Bir Hediye. Bunların hepsi Yapı Kredi yayınları tarafından yayınlanıyor. Kendisinin ayrıca yine Yapı Kredi yayınları tarafından yayınlanan Keçi, Zanlı Kurban Cefaker adlı bir inceleme eseri. Bir de 2019-2020 yıllarında İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oynanan Uçmak, Kezarfen Ahmet Çelebi adlı bir oyunu bulunuyor. Ee, evet, bu sayıyorum şu anda 8. romanımız değil mi? Ee, evet, evet, evet. Bahar'a bir hediye. Ee, evet. Şimdi burada kendisi fiziksel varlığı hiç bulunmayan, adı da Firdevs olan, tabii bu isim de manalı bir isim adı Firdevs. Firdes cennet demek. Evet, evet, ee, evet. Firdevs, e, bir kız kardeşin e, etrafında gelişen ama her ne kadar be, e, fiziksel varlığı romanda olmasa da bence ana kahraman Firdes burada anlatıcı değil, Naci değil yani. romanın ana kahramanı. Evet. Öyle mi? Bilmiyorum. Firdes mi? Romanın ana kahramanı sözce. <gülüyor> Yokluk, evet, evet. E, Firdevs. Firdews kendi e, saplanması ve uzaklaşma saplanması. Evet, Firdews e beraber. Evet. Şimdi romanda e, bir e, aslında Firdews'un iki hayatı var. Bir e, işte ağabeyi Nacinin kafasındaki hatıralardaki hayatı bir de yine Nacinin e, kafasındaki hayallerindeki onun hayallerindeki e, hayallerindeki ne diyeyim imgesi. Yani bu iki imge bir tanesi geçmişe, öteki de e, muhtemel bir geleceğe e, doğru e, ilerliyor. E, bu iki imgeyi e, nasıl birleştirdiniz? ve Neden e, bir iki zamanlı imge kurmak istediniz romanda? E, çünkü şimdiki zaman ya da gelecek zaman olan imge aslında bir, yani o da bir hayali bir imge. Sonunda e, kız kardeşinin Japonya'ya gittiğini ve Japonya'da gezdiğini ve aslında bir anlamda Japonya'da da onun peşinde olduğuna dair e, bir düzlem bu. Yani e, Japonya'daki gittiği yerler, gezdiği şehirler, gezemediği yerler, her neyse, e, sonunda anlatıcı e, kendi imgesindeki, kendi halindeki Japonya'nın çeşitli yerlerine ne ciddiyet ile birlikte bir anlamda. Bir anlamda zaten... E, Cirdevs'in şu anda kaçmışken nerede olduğuna dair bütün e, tahminler hepsi hayali tabii. Nerede olduğu zaten Cirdevs'in belli değil. Sadece e, o güne kadar ki bütün saftanımızı gitmek istediği yer, hedef vesaire orası olduğu için sonunda Roma'nın Roma da bir anlamda evet Cirdevs'i Japonya'daki çeşitli duraklarda takip ediyor. Ama sanki zaten Naci... Bu Firdevs'i düşünmeden yaşayamaz hale gelmiş birisi. Onun da evet. bir saplantısı var. Evet. Ses saplantısı. Evet. Evet. O anlamda karmaşık evet. bir e, ağabey ve kız kardeş ilişkileri var. Ve bu e, karmaşıklık aslında her ikisinin de farkında olduğu. Aslında etraftakilerin de farkında olduğu. Ne olduğu çok da tanımlanamayan bir ilişki. Öyle değil evet. mi? tamamen tanımlayamayan ve aslında hani herkes için muhtemelen ve rahatsız edici olan bir tür evet ilişki bu daha çok aslında anlatıcının e, kendi sorunu Firdevs'in sorunu değil evet. E, ama evet herkes tarafına şu da bu şekilde anlaşılan bir şey yani bu Anlık. yani hem Firdevsin saplantısı hem de Naci'nin saplantısı aslında bütün aile saplantılı yani böyle takıntıları da var ailenin hepsinin yani Firdevsin Annesi, babası, hatta karısı, sonrasında oğlu bile, Zeki, çok küçük olmasına rağmen böyle hep bir şeylere takılmış ve o takıntılarla yaşıyorlar gibi. Yani sanki kitapta herkes biraz takıntılı gibi. Ailenin evet. bir takıntılı olma evet. durumu var. İşte anne edebiyatçı, Naci tarihçi, karısı Sümerolog. Yani bir de evet. bir üniversite takıntısı var herkesin evet. değil. değil mi? Evet. evet. evet. evet. Akademik bir saplantı. Evet. evet. Ve bir saplantılarla dolu bir aileden sanırım Firdevs o yüzden kaçıyor, değil mi? Evet. evet. Saplantısını. Evet. saplantıdan kaçmak. Evet. Bir yandan aile Türk yani bütün aile aslında e, elebi atropitesi camiası diyeyim. Bütün hayatı, bütün ruh durumu üzerinde yaşıyor. Hepsinin hayatı işte tarih ya da değil dıman edebiyatı vesaire sonunda bunu oluşturduğu bir dünya ve ruh durumu var. Bundan kaçmaya çalışıyor biraz. Evet, o ruh durumunu pek sevmiyor zaten. Çünkü e, herkes böyle evet, evet. yaşamayan şeylerle meşgul ailede. Evet. Bu yaşanmamıştık ve yaşamamıştık sanki e, Firdevsi evi de bir mezarlık gibi görmesine sebep oluyor. Değil, Değil mi? Japonya böyle şey evet. mümkün olabilecek en Japonya. uzak adam. <gülüyor> evet, en alakasız bütün en alakasız ruh durumu olarak bizim için iki e, anlaşılması yani muhtemelen mümkün olmayan bir ruh, başka, bambaşka bir ruh durumundan kaçmak istiyor. Yani Avrupa bile olmazdı. Son, ama Japonya tamamen yani bütün ünleti tamamen bambaşka olduğu için. Ama bir taraftan şöyle bir şey de var. Japonya'da doğu. Ve Japonya'da aslında bu batılılaşma macerasını e, Osmanlı ve Türkiye gibi e, evet. geçiriyor. Bu benzerlikler üzerinde evet. çok duruluyor. Yani bilinç dışında Firdevs aslında Japonya'yı seçerken uzak ama bir taraftan benzer bir yer seçiyor, değil mi? Yani şöyle diyelim, yani tabii ki Japonya oldukça ciddi. Bizden önce aslında batıllaşma e, bilim macerasını girdi, 50 yıl, falan var. 50 yıl önce falan girdi. Çok hızlı bir şekilde, yani bizden çok daha hızlı bir şekilde girdi. Ama sonunda Japonya'daki genel kültür durumu, yani Japonya'nın klasik kültürü diyelim, hâlâ şurada bu şekilde yaşıyor. Ve zaten aslında Japonya'nın dünyaya pazarladığı değil çok tırnak içerisinde ya da yabancıların, bizim gibi yabancıların, bizim orada gördüğümüz, onların aslında antik kültürü, çağ kültürü. Ve bu tamamen bambaşka. Zaten bu Japonya'da da böyle bir problem. Yani, Batıllaşmış evler ve Batıllaşmamış evler hayır mı durumu var bu hala da var ee, ama zaten onun gördüğü bir yabancı'nın başka bir kültürü algılama biçimi çünkü ki öyle en azından. Bir de Firdevs bir da... pardon buyurun. Buyurun, buyurun. Bir de Firdevs bir savaşçı yani Uzak Doğu sporlarıyla da ilgileniyor sanki sadece ruh hali olarak değil bedensel olarak da bir savaşa hazırlanıyor gibi. Yani bütün o bir savaşçı işte savaşçı kostümleri, savaşçı e, evdeki savaş silahları, işte bu sopalarla evet. her şeyle temsil eden her şeyle aslında bir savaş var. Yani herhalde evet, ya şey, burada e, aslında yani burada iken aslında orada gibi yaşamaya çalışıyor bir anlamda. Yani sonra da bu işte bu savaş sanatları dediğimiz şeyi burada yapar. Aslında bir yandan bu dünyadan tamamen kaçıp aslında o dünyanın içine bir anlamda girmeye çalışıyor. Belki de bütün bunlar bir hazırlık. Kaçış hazırlığı. Evet ve bunu bir savaşla yapıyor sanki. Evet, evet, bir, evet. Ara, bir ara verelim. Ne çalalım bugün? Ne istersiniz? Ne çalalım? Yani kitapta iki üç defa sözü geçen bir e, Züftesi Ahmet Paşa'nın da olan Münun Nurveti'nin vay bir bölümünü çalalım. Kitapla da alakalı. Bu, onun sesinde buradan duyurmuş olalım. Peki. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Ömer Oyel ile birlikte Bahar'a bir hediye adlı son romanını konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında kitabın e, kahramanı Firdevs ve Naci arasındaki ilişkiden... Bu ilişkiye dair saplantılardan ve Firdevs'in orada ve burada olma hallerinden konuşmuştuk. Ve en son Japonya'ya gitme arzusu ve bulunduğu yerde de Japonya'da gibi yaşama yaşamaya çalışmasından bahsettik. Bir de kitapta Naci sadece Firdevs'i düşünmüyor. Bir de Yayoi var. Bu Yayoi'ye karşı daha berrak düşünceleri yani Firdevs ilgili evet bir takım e, kendisini de kendisinin de çok adlandıramadığı karmaşık düşünceler ve duygular var ama Yayoi ile ilgili öyle değil bu Firdevs ve Yayoi arasındaki ilişki nedir yani aslında Yayoi bir anlamda yani e, Firdevsin çocukken okuduğu bir öykü kahramanı e, aslında Firdevsin bir anlamda orada ikinci kişiliği gibi bir anlamı bu sonunda hadi Pirdevs'in daha açık, Japon ve aslında daha kötücük ee, bir ikinci kişiliği aslında esas olarak düşman olunan da aslında Yayoi bir anlamda. Ya çünkü onu götüren, Pirdevs'i götüren, Pirdevs'de e, bu uzaklaşma saplamısını yaratan aslında Yayoi. Bir, bir, bir öykü kahramanı olarak Yayoi. Bir de ya et, o, yüzden de kitap, o yüzden de kitap içinde yer yer zaten hani Yayoi'nin de... Japonya'da bir X anında ile beraber olduğu ya da onunla beraber gezdiği gibi saplantıları da oluyor zaten. Bir de şey gibi mesela Altın Köşk'ün e, aslında yani evet. Japonya'da bu Kyoto'daki Altın Köşk'ün evet. aslında sahte olduğu, aynısının kopya evet. edildiği. E, tıpkı yayı evet. ve Pirdevs'in varlığı da öyle bir, bir şey sanki. İkisinden evet. birbirini yerine evet. geçiyor evet. hem de. Hani nasıl insanlar bu kadar kopya edilmiş bir şeye aynı değeri biçebiliyor üzerine de sık sık düşünüyor ya Naci. Ben mesela bu düşüncenin evet, evet. E, kitaptaki çok temel bir şey olduğunu e, düşündüm evet, aslında. Evet. Yani. orijinal değil kopya ama aynı kutsallık ve kutsallık ve zaman ilişkisi üzerine de baya düşünüyor ki zaten evet. aile öyle taycan ağci değil kutsallık ve zaman ilişkisi üzerine düşünüyorlar yani. aldıkları eğitim ve yaptıkları iş yüzüne hatta zaman zaman kendimi ağcından annesi gibi hissetmedim değil yani <gülüyor> biraz sevimsiz bir anne ama <gülüyor> o da bir <gülüyor> Allah <sevimli olan> <gülüyor> evet. yani e, bu zaman ve kutsallık ilişkisini bu kadar ne diyeyim her yöne tartışabilmek için mi bu aileyi edebiyat fakültesinde konumlandırdınız ve biraz da aslında çok karikatürler. Yani anne, evet, baba evet, ve evet. Naci bayağı karikatür tüpler yani. şey evet, evet, evet. Yok. Zahit şablon. şablon. Zahit, zahit. şablon. Evet. Bu, Zaten bunu... sonunda bunları bu karşılaştırmak istedim. Yani. Evet evet. Peki yani işte bu şablonluk size bunları anlatma e, yani bu şablon karakterler size tam da bu hikayeyi anlatmak için bir e, daha geniş bir imkan mı sundular romanda. E Tabii Sonunda bunlar bilinen karakterler hepsinin başka takıntıları var. Ayrıca kendi özel hayatlarında dair bir derinlik çok fazla aslında yok. Tek derinlik Firdevs'te aslında e, yok ve ortada olmayan Firdevs'te. E o yüzden sonda Firdevs'in e, kendi derinliği eee daha ön plana çıksın istedim. Ve o yüzden de karakterler hani Emre Veya Fakültüsü camiasında tek tek az derinlikli talep böyle yapmaya çalıştık. Zaten ancak ve bu da sonunda tartışmak istediğim bir uzaklaşmak. Uzaklaşma gücüsü neden kaynaklanıyor? Bir iki evet güzellik ve kutsallık evet zamanla alakalı ama bizden tamamen farklı olan diyelim Japonya'da ya da başka bir buna benzer uzak doğu az kültürlerinde bunun zamanla bir bağlantısı yok. Bu tekrar tekrar inşa edilebilen sadece e, bir takım törenlerle yeniden inşa edilebilir. sadece. O zaman kutsallık anlamını kazanıyor. Bir bina eskidiği için tapınar eskidiği için kutsal değil. O sadece kutsal törenlerle yapıldığı için kutsal. Bir anlam. Evet şimdi çocukların isimleri zaten Firdevs, Naci ve Füsun. Bunlar da böyle ailenin ne diyeyim yaptığı işle bağlantılı e, isimler e, ama Firdevs e, ismi e, tam da şey özellikle seçilmiş bir isim değil mi yani bu artık evet. yazarın seçtiği evet. ailenin değil evet. yazarın evet. seçtiği bir evet. isim evet. Evet. Evet. Evet. E, Tabii. Ve, ve bu isim sanki burada da çift anlamlı. hani bildiğimiz kelime anlamı evet cennet ama bu Firdevs pek öyle sadece cennet bir durum yok yani burada evet. bir de işin o ee, belki Yayoi'nin öbür e, benliği ya da bir alt kişiliği olması gibi e, bir cehennem de var yani yaşanılan evet. ve bundan e, kurtulmak için kaçınılması gereken. E, şimdi kitapta bahsediyorsunuz Hüsnü Aşk annenin sevdiği bir kitap hastanedeyken de Hüsnü Aşk'ı evet. istiyor hatta oğlundan evet. onu okumak istiyor. E, bu e, biraz Hüsnü Aşk'ın ilhamı var mı kitapta? Yani aslında böyle bir sürü sistemim ilgilenen vardı. Sonunda yani burada, bütün bunlarda bir yandan ulaşı, ulaşılamayana dair saplantı arzuyla ilgili bir şey. Ve bu derinden ve alttan giden bir saplantı. Tabii Hüsnü Aşk'ın hani kompozisyonu çok daha farklı ve tartıştı farklı. Ama yine en altında tabii ki bu, bu var. Tanımlanamayacak kadar e, uzak olana, tanımlanamayacak kadar yabancı olan olan, olana olan saplantı. E, tam da Ki Allah, da, Allah mesajınız <gülüyor> onda böyle bir şey. Yani bu tanımlanamayacak kadar uzak olmak ve tanımlanamayacak kadar e, ne diyeyim güzel olmak da aslında. Bir taraftan bir arzuyu da beraberinde getiriyor ama bu arzu da çok tanımlanabilir bir şey değil ve tam da yoklukla kurulan bir arzu e, ve bu saplantı da temelinde yokluğu yoklukla kuruluyor. O yüzden mi Firdevs'in bedensel varlığı hiç yok kitapta? Yok, evet. evet. Zaten sonunda e, Firdevs'i bedensel hale getirmek zaten benim. Sonuçta bu başka bir kategori. Oralara da hiç girmeyi, e, girmek istemedim. Çünkü zaten e, benim tartışmak istediğim şey tamamen bambaşka bir anlamda. Aslında burada kimsenin bir cinsel ya da bedensel varlığı yok kitapta. Evet, mesela baba ölmüş. anne de hastanede e, ve e, aslında hayatla ölüm arasında bir yerde annenin e, işte iyileşecek mi, iyileşmeyecek mi tabii onu sonradan ne olduğunu biliyoruz o kadar artık şey <gülüyor> vermeyeyim spoiler vermeyeyim kitapla ilgili e, kitapta sanki anne e, ve e, şey e, Firdevs iki hat çiziyor, iki belirleyici figür aslında anne varlığıyla e, belirleyici, otoriter bir e, kimlik e, Firdevs ise yokluğuyla evet. otoriter bir kimlik ve hatta naci bir yerde diyor ki aslında anneme benziyor yani Firdevs evet. babama çok düşkün olmasına rağmen diyor anneme e, benziyor ve bu hani anne kız ilişkisi de çok tuhaf bir ilişkidir ya biliyorsunuz tuhaf evet. ve başka bir saplantı. O, evet. evet, evet. o da bir karanlık bir ilişki aslında. Evet, evet. O da ve bir taraftan da şey yine kitabın sonuna doğru öğreniyoruz ki Firdevs'in nerede olduğunu anne zaten biliyor ya da yani gittiğini nereye gittiğini diyelim nereye gittiğini biliyor evet, evet. ama Naci'nin ona yani oğlunun ona yalan söylemesine izin veriyor ve bir taraftan şöyle evet, bir hikaye evet. de var hani şey Naci yalan söylüyor bunu anne biliyor. Ve e, Naci'nin karısına bunda bir şey mi var, Hani bir sorunu mu var acaba diye doğrudan söylemek yerine e, karısını doğrudan e, devreye sokup e, başka bir hikaye yaratıyor aslında orada. Evet. Anne bir de bir hikaye evet. kurucu oluyor kitapta. Evet, Naci'ye sıkıştırmak için ya da daha fazla soru sormak için başka bir hikaye oluyor. Evet. evet, o yüzden annenin o e, ne diyeyim, Hikaye, yani sadece hayat kurucu değil hikaye kurucu bir e, figür olarak ortaya çıkışı da e, bence anne kız ve erkek evlat arasındaki ilişkiyi e, kurmak açısından da e, ilgi çekici olmuş ama şey güzel olmuş bence. Sonuçta yine bir kadın da yanışması var <gülüyor> kitapta. Bir şekilde birbirlerine karşı olsalar da sanki benim gördüğüm. E Tabii zaten sonunda anlıyoruz ki e, Firdevs zaten annesiyle bunu uzun zaman önce, bir süre önce konuşmuş zaten. Sonunda evet. Zaten sonunda annesi de hani e, romanın anlatıcısıyla olan Firdevs arasındaki tuhaftlığımız zaten farklı bir anlamda. Evet Ömer Bey e, programımızın sonuna geldik. Bitirirken sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi evet sonunda evet bu kitap bir yandan evet uzaklaşma üzerine. E, uzaklaşma saplansının üzerinde biraz fazla katmanlı oldu. Bazı karakterleri gerçekten şablon yapmaya çalıştım. Daha fazla işlerinleşmesin derinleşmesin diye çünkü farklı farklı yollardan gidebiliyor kitap. Nispeten sade oldu o açıdan da. E, birkaç kişi o, e, son okuduklarının içinde en sadesi bu dediler. O yüzden de memnun oldum nispeten. E, çünkü ben çok fazla katman, katman, katman atmayı yapıyorum. Bunu öyle yapmak istemedim. Ee, o açıdan iyi oldu sanıyorum. Evet. memnunum güzel. kitaptan. Ya, çok güzel bir kitap. Ben biliyorsunuz sizi bayağı zamandır takip ediyorum. Ve bu daha yalın bir e, dil ve duygu. E, evet. Ben de hani sadelikten çok yalınlık katılıyorum diğer okurlara. Ellerinize sağlık. Bunu da çok keyifle okudum. Çok, çok güzel teşekkür bir... Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet Ömer Bey biliyorsunuz biz programımızın sonunda e, yazarımızın okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Bugün e, hangi bölümle veda edelim? Kitaptan. Ee, bir bölümden bir parça, manzara bölümünden, manzara adlı bölümden bir parçayla. Peki, çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek teşekkürler. üzere. Manzaramızı düşünüyoruz. Geçmişi ve manzaranın yazgımızla ilişkisini. Yazgımızın manzaranın suskunluğuna gömülerek onunla hemhal olduğunu Geleceğin bu manzaraya mahkum olduğunu, manzaranın geleceğin üzerine kapanarak onu şimdiden içerdiğini görebiliyoruz. Manzaradan kaçamıyoruz. Dünyanın neresinde olduğunu olsun kaçamıyoruz. Zavallı kaderlerimiz manzaraya bakarken eskiyor, bir tek o eskimiyor. Firdevs de hala bu manzaranın bir parçası. Burada olmasa da görüntüsü en azından benim için manzaraya esinmiş. Ne olursa olsun manzaramız Firdevs'in de bir parçası ve o da bundan kurtulamayacak. Manzaramızın Kirdevs'i de içerdiği düşüncesiyle teselli bulmak istiyorum. Firdevs bu manzarayı hiç sevmezdi. Tıpkı şehrimizi sevmediği gibi. Manzaraya baktığında geçmişin gölgesini gördü. Ve gölgeden kurtulmaya parlak bir açıklığa ulaşmaya çalıştı. Manzarayı saran anlamlar yığdığından türlü türlü katmanlardan kaçmaya çalıştı. Bütünüyle filara yönelmiş bir hayat. İlgileri, alışkanlıkları, tutkuları fiilar fikri etrafında yoğunlaştı. Şimdi düşündüğümde hayatına bütünlüğünü veren iskeletin fiilar fikri olduğunu açıkça görebiliyorum. Dünle bugünü ve muhtemel yarını birleştiren buradan uzakta olma fikri. Kendisini hiçlik fikrine bağlamaya çalıştı. Ama hiçlik bize uzak. Firdevsi, budalaca bir saplantının asılsız bir kavramın Peşinden sürüklenme gayretiyle suçluyorum. Boşluk bir kurtuluş reçetesi olamaz.